Bakara suresinin 106. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Mushaftan takip edenlerimiz 16. sayfayı ve 106. ayet-i kerimeyi açınlar. Ma <gülüyor> nansah min ayetin evnün siha neti bi hayrin minha ev Elem te'alem ennallâhe Ala küllî şeyin gadîr. Rabbimiz diyor ki, Biz bir ayeti yürürlükten kaldırsak, Veya sana unuttursak, Ondan daha hayırlısını veya onun bir benzerini sana getiririz. Diyor Rabbimiz. Bu şunu anlatır. Hz. Adem'den sevgili peygamberimize kadar sayılarını kesinlikle bilemediğimiz çok sayıda peygamber gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'de isimleri bindirilen peygamberler var Kitap olarak hani Musa Aleyhisselam'a Tevrat, Davud Aleyhisselam'a Zebur, İsa Aleyhisselam'a İncil verilmiş İbrahim Aleyhisselam'a sahifeler verilmiş Kur'an bunu ifade ediyor Suhru fi İbrahim'e ve Musa ayetinde olduğu gibi Diğer peygamberlerden Adem, İdris, Şiit gibi peygamberlere de sahifeler verilmiş Her bölgenin, her peygamberin kendi bulunduğu şartlara uygun ayetler indirilmiş. Daha sonra gelen peygamberle bazı değişimler olmuş. Yani daha önce peygambere indirilen ayet-i kerimelerin bir kısmı yürürlükten kaldırılmış. Rabbim yeni hükümler getirmiş. Bir böyle anlıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim nazil olunca İncil, Tevrat ve Zebur yürürlükten kaldırıldığına da bu ayet-i kerime işaret eder 1. 2. Yine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bir toplumu Rabbim'den aldığı ayetlerle eğitmeye başlıyor Oku diye başlayan ayet-i kerimelerle okumaya başlıyor Ayetler toplumun seviyesine uygun olarak indirilirken, daha sonra gelen bir ayet-i kerime, o insanların seviyesi yükseldikçe, o daha önce inen ayet-i kerime yürürlükten kaldırılıyor, yeni bir e, hüküm Rabbim tarafından bildiriliyor. Buna da biz nesih, yani bir ayetin hükmünün yürürlükten kaldırılması, diye bakıyoruz gerçi bunu bazı itiraz eden tefsircilerimiz de olmuş yani nesih yoktur demişler nesih yoktur diyenlerle vardır diyenlerin e, çok güzel tartışmalarını uzunca okudum ben aslında aynı şeyi söylüyorlar kelime farkı ...var aralarında, söyledikleri aynı. Hani buna bir örnek verelim biz. Ee, nesih, Kur'an'da nesih vardır. Nesih var. Nesih'i inkar edenler de nesih vardır. Ama geçmiş kitaplar, yani Tevrat-ı Zebur İncil nesih edilmiştir. Kur'an'ın içinde nesih yoktur. Açıklama vardır. Taksis vardır. Gibi ifadeler kullanıyorlar. Örnek verelim. Hani... Kur'an e, Kur nazil olurken sahabe-i kiramdan iman edenler şarap içmeye devam ediyorlardı. Derken bir ayet nazil oluyor. Şarabın faydalısı faydasız, zararından zararı faydasından fazladır. diyor. Geçmiş dönemi biraz kısıtlamış. Anlayan anlamış. Derken Rabbim namaz, sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Yine işme devam ediyor. Derken bir gün namaz, şey, şarap yani uyuşturucuların tamamı haram kılanmıştır. Ee, ayeti nazil olunca diğer ayetleri yürürlükten kaldırmıştır. Nesih vardır diyenler. Bir de yok o ayeti kerimeler biraz daha açıklığa kavuşturulmuştur, kesin hüküm son ayetle bildirilmiştir, öbürlerinde de zaten kötülüğü açıklanmaya devam ediyordu gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani bu iki tarafta duran ilim adamlarımızın ikisine de biz saygıda kusur etmemeye yine dikkat edeceğiz. Elem te'alemenellahu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> onlar bilmiyorlar mı? Allah her şeye gücü yetendir. Elem te'alemenellahu Allah'a mulkuss semawati vel arz Yahu onlar bilmiyor mu? Göklerin de yerin de hem mülkiyeti hem de otoritesi Allah'a aittir. Ve maleküm min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Allah'tan başka sizin dostunuz da yoktur, yardımcınız da yoktur. Diyor Allah Celle Celaluhu Burada hani dost kelimesini daha önce de açıkladım İşimizi idare eden dost Veli o Bizim işlerimizi idare eden Allah Celle Celaluhu Yani şunu yap bunu yapma diyen o Onu da yerine getiren biziz Bütün bunları yaparsak Onun dünya ve ahiret nimetine kavuşuyoruz biz o bizim dostumuz. O bizim yardımcımızdır da. E Türkiye'de ve dünyada dostlar edinemez miyiz insanlardan? Ediniriz. Annemiz dostumuz, babamız dostumuz, çocuklarımız dostumuz, eşimiz dostumuz, dostlarımız. E, onlar da bizim dostlarımız. Bunlar ama inkarı imana tercih etmedikleri sürece. Peki adam inkarcı ama iman etmiyor fakat bununla arkadaşlık arkadaşlık devam eder. Devam eder. Komşuluk ilişkileri devam eder. Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde biz onlara da komşuluk ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini, alışveriş ilişkilerini Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde devam ettiririz. Em turidune entes'elu rasulekum kemas'ule Musa min qabl. Veman yeterden Küfere İmanı, Fakat Yıllar Sıvayı Sıvayı Onlar Elçinize Soru Sormak mı istiyorlar? Daha önce Musa'ya Sorulduğu Gibi Musa ile Vesselama Bir Soruları vardı El Özellikle Yahudi'lerin Onu daha önce tefsirini geçtik biz. Nerede? Bu Bakara Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinden başlıyor. 100 şey 160 8. ayetten başlıyor. 73. ayet kerimeye kadar devam eden bölümde bir konuda 4 defa soru soruyorlar. Aynı konuda ama Dört defa soru soruyorlar. Bunlar da bunun için bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da mı aynı soruları soruyorlar? Buna benzer sorular. Hani bir başka ayet-i kerimede La tes'elu an eşya'e intübdeleküm tes'üküm ee, Yani üzerinize ıı, gerekmeyen soruları sorup durmayın. Eğer açıklanacak olursa Hoşunuza gitmez diyor Allah Celle Celalüh. Faydalı olanları sorun. Sorununuz olduğunda sorun. Öğrenmek istediğinizi ama o öğreneceğinizin size faydası olacağını bildiğinizde sorun. Hani padişahın baban rahmetli kaval çalar mıydı demiş. Ee, diye bir işgüzarı anlatılırken böyle bir soruyu sorarlar ya baban rahmetli kavalçalar mıydı düdük çalar mıydı diye sorulduğu gibi bir soru sorup durmayın. Ve men yetebeddelü küfrü bil iman kim küfürle imanı değiştirirse yani imanı verir küfrü satacak asatı alacak olursa o çok sapık bir yolun içerisinde olur diyor Rabbim yolu sapar onun yani sırat-ı müstekim esas yoldur. Yani bir insanın yolunun sapması için sabit bir yolun olması lazım. Sabit bir yol olmazsa, hani dairenin merkezinde olan bir adam, isterse 360 tane yol vardır, hepsi doğrudur ona göre. Ama hani dairenin bir e, ucundan öbür ucuna... E, bir çizgi çektik miydik merkezden geçen bir çizgiyi? Buna da doğru yol dedik mi? Ha, onun dışından bir derece sapan da sapmıştır. 90 derece sapanda sapmıştır. Ve de kesirun min ehli'l-kitabi lev yuraddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ehli kitaptan bir çoğu sizin imanınızdan sonra inkara dönmenizi isterler ve severler sizin. Gavur olmanızı isterler diyor Rabbim. Yahu Kur'an-ı Kerim, Muhterem dinleyenler, Sanki dün enmiş de bugün okuyormuşuz gibi. Bu ehli kitaptan birçok insan, Sizin imandan çıkıp, kafirler arasına katılmanızı isterler hem de canı gönülden isterler vuddü kelimesi vedde kelimesi bunu ifade eder niye bunu yaparlar haseden minendi enfusihim kendi içlerindeki bir hasetten kaynaklanır bu ne demektir sizin imanınızın doğru olduğunu bilirler İnsan hasedi niye yapar? Kime haset edersiniz siz? Çirkin kız güzel kıza haset eder. Fakir zengine haset eder. Cahil alime haset eder. Bende yok onda da olmasın. Gıpta ayrı bir şey. Hasette bende yok onda da olmasın. Hani padişah demiş, demiş ki ülkemde, Hasetlik konusunda en ileride olan iki kişi getirin Aramışlar bulmuşlar iki kişiyi getirmişler Efendim demişler işte bu iki adam bulabildik Yaklaşın bakalım yaklaşmışlar demiş ki bakınız Hasetlikten kurtulmanız için sizi zengin edeceğim ben Önce herhangi biriniz konuşsun Benden bir istekte bulunsun, istediğini vereceğim. Yani diyelim efendim Boğaz'da denize lebalep bir villa ve villanın içerisinde ömür boyu harcayamayacağım kadar da altın isterim. Derse verilecek. Ama demiş ikinci arkadaşınıza iki katı verilecek. İkisi de susmuşlar. Çünkü ben bir villa istersem, bir küp de altın istersem, arkadaşa, o yanındaki adama iki villa, iki küp altın verilecek. Susmuşlar. O konuşsun. O diyormuş, o konuşsun. O diyormuş, o konuşsun kendi kendine işlerinden. Padişah demiş ki, bakın zaman geçiyor. Size bir dakikalık mühlet veriyorum Bir dakika içerisinde isteğinizi isteyin Yoksa çıkarılacaksınız Huzurdan çıkarılacaksınız Bir dakika sonra Biri öne atılmış bir adım ileri Ve demiş ki efendim Şu sağ gözümün çıkartılmasını istiyorum Ne demektir? Yanındaki arkadaşın da sol iki gözü birden çıkacak Haset adam. Aslında kendine zarar veren adamdır Bunlar da Sevgili peygamberimizin Hak peygamber olduğunu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu Bilirler Yahu din böyle olur Bizim dinimizin de aslı böyleydi İncil Allah kelamıydı Karıştırdılar İsa aleyhissalatü vesselam Allah'ın oğlu değildi O Allah'ın bir mucizesi Peygamberdi ama biz değiştirdik bunu, öveceğiz derken göklere çıkardık, Allah'ın yanına oturttuk, Allah'ın oğlu yaptık. Yanlış bunların hepsi. E ne yapalım yanlıştan dönemeyiz, 2000 yıllık tarihimiz var. Dönenler dönüyor, onun için Müslümanlık yayılıyor ya, dönmeyenler de ne yapalım, biz de Müslümanları gavur edelim öyleyse. İşte bu ayet-i kerime diyor, İmandan sonra sizin gavur olmanızı isterler. Niçin hasetlerinden kendilerine hak apaçık geldikten sonra hasetlerinden Rabbim diyor ki bize ve hepimize fafu <fâfû>, vasfahu hatta yati Allahu bi emri inna Allahi ala kulli şeyin kadir. Affedin onları bağışlayın onları. Allah'ın o konuda hükmü gelinceye kadar. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir diyor Allah Celle Celalü. Ve aqimus salate ve atuz zeka. Namazı dost doğru kılın, zekatı hakkıyla verin. Ve ma tuqaddimu li'enfusikum min hayrin teciduhu 'indallah. Kendiniz için Önceden neyi yaparsanız Allah katında onu bulacaksınız. Ve ma takdim ettiğinizi bulacaksınız diyor Rabbim. Kendiniz için önceden takdim ettiğinizi. Yani sağlığınızda verdiklerinizden yaptıklarınız iyilikler var ya, bütün bunları Allah katında Onlara bulacaksınız diyor... ...Allah Celle Celaluhu... ...hani... ...hikaye tabi... ...Harun Reşit... ...Behlül'e sormuş... ...nereden geliyorsun... ...cehennemden geliyorum demiş... ...Harun Reşit dalga geçiyor şimdi Behlül'le... ...nasıl ateşlerin durumu nasıl... ...ateş filan yok Kup kuru bir dere gördüm orada demiş... ...olur mu ya o ateş... ...olacak ayet öyle diyor... Herkes ateşini buradan götürüyor demiş Behlül Herkes ateşini buradan götürüyor Her gün Tebbet suresinde okuyorsunuz Mesed suresinde Hammâletel hatabi fî cidihâ hâblüm min mesed Ebu Leheb'in hanımı da Hurma lifinden yapılmış iplerle Odun taşır halde Ateşte görülecek. Peki o oh, hurma taşı lifinden yapılmış iple odun taşıması ne demek? Sevgili peygamberimizin yollarına dikenler döşüyor ayağına batsın diye o kadın. Şimdi o dikenler alev olup ona yakmaya devam ediyor. Yani ateşini insan bu dünyadan kendisi götürüp gidiyor. İnna Allah bima taamalune basir. Allah yaptıklarınızı görmektedir diyor Rabbim. Ve kâlû len yedhulal cennete illa men kânehuuden ev nesara. Diyorlar ki cennete ancak Yahudi ve Hristiyan olanlar girecek. Başkalar girmeyecek. Kat'iyen girmeyecek diyorlar. Daha önce buna bir cevap vermişti Rabbim. 94. ayet-i kerimede قُلْ اِنْكَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عَنْدَ اللّٰهِ خَالِسَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّمُ الْمَاوْدِ Madem ahirette e, ahiret yurdu insanların değil de yalınız sizindir öyleyse buyurun ölüm. Ölüm. Hani dünyanın evleri, köşkleri villaları en güzel manzaralı yerde, en güzel havalı yerdeki villalarınız cennetin yanında varoşların kulübesi kadar bile değildir. Köpek kulübesi kadar bile değildir. İnsan kulübeden nasıl ki yeni yaptığı villasına veya güzel bir evine isteyerek taşınıyor. Madem cennet alınız sizinse buyurun ölüm, ölüm diyor Rabbim orada. Rabbim bu, burada ise cevabını şöyle veriyor. Tilki emaniyyuhum. Onların kuruntuları bunlar diyor. Kendi kendilerini aldatırlar böylelikle. Kulhetü burhânekü minküntüm sâdiqîn. Madem doğru söylüyorsunuz buyurun belgeniz ne? Belgeniz? Biz şunu da demiyoruz. Yani filan... Adam Alefendi Efendi, Vele Efendi, Osman Efendi, Kerim Efendi filan Şu adam cennete gidecektir demiyoruz biz Bunu peygamberler haber vermişse inanıyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselamlar hepsi Filan adam cennete gidecektir derse onu kabul ediyoruz Onun dışında bütün insanlar Eşit seviyededirler Biz imanımızı korumakla görevliyiz O iman da ameli salih ile korunur Ameli salihimizi devam ettirmekle görevliyiz Ve Rabbimize de hep dua ederiz Ya Rabbi son anda kelime-i şehadet söyleyerek ölmeyi nasip eyle İmanla gitmeyi nasip eyle diye Rabbimize dua ederiz yani bizim garantimiz yoktur. Ama şunu deriz, mümin olarak bu dünyadan giden cennete gidecektir. Hani Efendimiz zerre kadar imanı olan kelimesiyle ifade etmiş, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cennete gidecektir. Ama bunun da ırkı yok işte. Yani Alman ırkındandır, Türk ırkındandır, Arap ırkındandır, Japon ırkındandır değil. Kur'an'ın tarif ettiği şekilde iman ederek bu dünyadan ahirete göçmeyi başarmışsa onu da yarınız Allah bilir biz bilemeyiz o insan cennete gidecektir diyoruz. Bela men aslam vajehu lillahi vahu muhsinun, falahu ejruhu enderabi. Evet kim yüzünü Allah için teslim ederse ve o da muhsin olarak teslim ederse muhsin iki türlü anlarız iyilik yapan adamın da iyi, yaptığı işleri iyi işleri en güzel şekilde yapan meşru olan işlerini en güzel şekilde yapan insan manasına gelir bir de Efendimizin hadis-i şerifinden hareketle bütün yaptığı işlerini Allah beni görüyor inancı içerisinde yapan o zaman kötülükleri yapamaz, iyilikleri yapar. İyilikleri de en güzel şekilde yapar. Kim de bunu yapacak olursa onun mükafatı Rabbi katındadır diyor. Rabbim onun mükafatını verecek. Vela havfun aleyhim ve hum yahzenun. Onlar için korku yoktur Onlar için üzüntü de yoktur Bir kere ahirette yoktur Korku yoktur, üzüntü yoktur Ayet ahiret veya bu dünya demediğine göre Bu dünyada da onlara korku yoktur Onlara hüzün de yoktur Korkmaz, niye korkmaz? E Allah'tan korkmuş Korkularını orada bitirmiş Ondan sonra dünyanın bütün kafirleri ellerine atom bombalarını almışlar. Rus devlet başkanı, İngiltere devlet başkanı, Amerikan devlet başkanı ellerine bombaları, atom bombalarını almışlar. Patlatırız diyorlar. Ve patlatın diyor. Ben Allah'tan korkmada korkumu bitirmişim. Sizden niye korkayım? Ecelim gelirse ölürüm. Ecelim gelmezse elinizdeki bomba patlamaz patlar da sizi patlatır, beni patlatmaz, diyelim ki hepimiz beraber gittik, eceli gelen ölür, ben bu yolda şehidim, bir şey olmaz, Ya mal varlığına el koyarız, e iyi öyleyse yükümü hafifletirsiniz, canını alırız, şehit edersiniz, hapse atarız, eh, nafile ibadetlere zaman vermiş olursunuz, buyurun, böyle diyen bir adam niye korksun, Üzülmez de, kederlenmez de Malı elden gittiğinden dolayı Sevinir Kazanırsa da e, üzülmez Se Kaybederse de e, Üzülmez, kazanırsa Sevinmez, Hanayet i kerime var ya Bu konuda La wa la Maafatekum ve la tefrahu Bima atakum, verilene Sevinmezler, alınana Üzülmezler, dünyalıklar için Mevlu, e, Yunus Emre de bunu şiirleştirmiş Ayeti Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile övünürüm Bana seni gerek seni e, Hastalık gelmiş e, Tedavisiyle meşgul oluruz Bunlar günahlarımızı Döküyor deriz Teselli buluruz Tedavi olmak sevaptır Deriz doktorumuzla ilaçlarımızla onu Göndermeye yani çalışırız. Yine sevaba gireriz. Yani her şeyden biz bir mutluluk çıkarmaya çalışırız. Üzün ve üzüntü ve keder taşımamaya gayret gösteririz. Ve galat il Yahudu leyset il Nasara ala şey ve galat il Nasara leyset il Yahudu ala şey ve hümyetlun el Kitab فَذَٰلِكَ la الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ 113. ayet-i kerimesi Bakara suresinin Yahudiler de, Hristiyanlar da Tevrat ve İncil'i okumalarına rağmen Gerçi Yahudiler İncil'i okumazlar ama e, Hristiyanlar Tevrat'ı okurlar Yahudiler Tevrat'ı okumalarına rağmen Hristiyanlar da hem Tevrat'ı hem de İncil'i okumalarına rağmen Yahudiler diyorlar ki vallahi Hristiyanların yolu yol değil. Onlar doğru yolda değiller. Onlar hiçbir şey değil diyorlar. Hristiyanlar da Yahudiler için aynı şeyi söylüyorlar. Diyor Allah Celle Celalü. Kitap hakkında bilgisi olmayanlar da buna benzer şeyler söylüyor. Yani Tevrat'a İncil'e inanmayan diğer kafirlerde de Bunların söylediklerini söylüyorlar Rabbim diyor ki Kıyamet gününde bu ihtilaf ettikleri konuda Hükmü Allah verecektir Yani Yahudi mi haklı Hristiyan mı haklı Müşrikler mi haklı Müslümanlar mı haklı Kararı orada Rabbim verecek ama Rabbim bize diyor ki bakınız ben Kur'an'la kimin doğru olduğunu bildirdim bunları da açıklayın. Bu ayetleri bunun için okuyoruz. Bakın ahirette anlaşılacak bu ama ahirette anlamanızın size faydası yok. Gel siz Musa aleyhisselama inanmış insanlarsınız. Gelin Hristiyanlara diyoruz İsa aleyhisselatu vesselama ve Musa aleyhissalatü vesselama iman etmişsiniz niye Allah gönderdi diye yahu Allah celle celal diyor ki bak bu peygamberi de gönderdim Muhammed aleyhissalatü vesselamı da gönderdim iman edin yok onlara inanırız da buna inanmayız aslında buna inanmamak Allah'a inanmamayı doğuruyor senin sözüyün burasına inanmıyoruz demek işte bu onları gavur ediyor İncil'i kitap olarak göndermişsin, Kur'an'ı gönderdim, onu kabul etmeyiz. E, bu yanlış. Bu yanlış. Gelin, bu yanlışınızı ahirette öğreneceksiniz. Fayda yok ama. Gelin bu dünyada öğrenin diye biz bu ayeti kerimeleri okumaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Allah Kur'an'ını hakkıyla anlayanlardan Anladığıyla amel edenlerden eylesin. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.